geldi bunlardan bu ilk iyilerden sonra geldiler siz olun inşallah yakuluna rabbena ğfirle lana ve li ihvanina'llezina sabaquna bil iman allahım bizi de yarlığa bizden evvel gelip geçen kardeşlerimizi de yarlığa mağfiret buyur ve la tec'al fi kulubina ğillen li'llezina amenu işlerimizde başkalarına karşı kin, adavet, düşmanlık kardeşlerimize karşı böyle bir şey olmasın yani içlerimizi sevgiyle, muhabbetle donat bizi bir ve beraber eyle gerçek İslam'ı kardeşliğe ulaştır derler tefsir derler işte bu ruh anlayış içinde inşallah sinelerimizi açacağız ve bu açılmış sineler başka yerlerde açılmış sineler bulacaklardır. Bana inanın Kur'an-ı Kerim şu 20. asırda bütün alternatifler arasında en orijinal alternatif en orijinal mesajdır. Onun yerini dolduracak bir şey yoktur. Ne acı ki insanlık henüz böyle bir mesajdan habersiz yaşıyor. Bu mesajı insanlık çapında bütün insanlığa duyurabilecek şekilde sunamadık, takdim edemedik. Rabbim etmeye takdim etmeye sizleri muvaffak kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <mülüyor> sizin çerçevenizi çiziyor. مثelul mu'minine fi tevadihim ve terahumihim ve taatufihim مثelul cesed iz eşteka minhû uzun teda'â lehû sâirul cesed vel hummâ Müminlerin misali neye benzer biliyor musunuz? buyuruyor. مَثَلُ <gülüyor> الْمُؤْمِنِينَ ف۪ي تَوَادِّهِمْ Birbirlerine muhabbet takdim etmekte, birbirlerini sevmekte, birbirlerine şefkat etmekte, birbirlerine karşı alaka duymakta, müminlerin misali bir cesede benzer. اِذَا اِشْتَكَا مِنْهُ عُدْغُنُ Öyle bir ceset ki, o cesette bir uzuv şikayette bulunduğu zaman, Diğer uzuvlar uykusu kaçar, sabaha kadar hummayla titr titr titriyor gibi gece ederler veya gündüz ederler. Gece gözlerine uyku girmez, humma tutmuş gibi titr titrerler diyor. Mümin anlatıyor. Ve yine muhbir-i sadık, sadık ustağ, men lem yehtemme bi emri'l müminin feli'se minhum. Müminlerin durumlarıyla alakalı da olmayan ''Müminlerin derdini kendi derdi kabul etmeyen onlardan değildir.'' diyor. Ne anlarsınız bundan? Mümin dertle kıvranacak. Mümin ızdırapla iki büklüm olacak. Sen ruhunda onun bu derdini yaşamayacaksın. Allah Resulü buyuruyor ki, o müminlerden değil. Müminleri bu şekilde sağlam halatlarla birbirine bağlayan... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı halata bağlanmaya çağırıyor وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hablül-metin olan o Kur'an-ı Kerim'e Toptan sımsıkı sarılın diyor وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılığa gayrılığa düşmeyin İftirakla düşmeyin وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ aleykum, Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın Yokluğun ne demek olduğunu gördünüz Kafâtın ne demek olduğunu gördünüz. İslam'ı bilmemenin ne demek olduğunu gördünüz. Kuransızlık gördünüz. Sünnetsizlik gördünüz. Hazreti Muhammedsizlik gördünüz. Ve bu tabiri de kullanıyorlar. Siz size uygun, mülayim şekilde yorumuyla ele alabilirsiniz. Allahsızlık gördünüz. Hepsini gördünüz. Bu Allah sizi kurtardı. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinizde olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Hatırlayın camilerin ardına kadar kapılarının açıldığını. Hatırlayın Kur'an kurslarının açıldığını. Hatırlayın mekteplere ahlak ve din dersinin konduğunu. Hatırlayın, hatırlayın, hatırlayın. Allah'ın binbir nimetini hatırlayın. Kur'an'ın etrafında sizi bir araya getirdi. Minberin etrafında, mihrabın etrafında bir araya getirdim Ve bugün camileri lebalep dolduruyorsunuz. Çevrenize bakın. Bakmanıza lüzum yok zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bir zamanlar tekini bulamadığımız o çağdaki delikanlar bugün camilerde cemaatin yüzde seksenini teşkil ediyor. Bu Allah'ın nimeti değildir de nedir? Bu nimet ne bir şükür ister, ne türden bir şükür ister? O Er Risale'de, Çağrı'da, Peygamber mesajını omuzlamış, üç dört atlı, başı gözü polatlı, dünyaya her şey anlatmaya kararlı. Allah Resulü'nün yarları, dostları bir yerde ayrılırlar, biri Bizans'a doğru, biri İran'a doğru, biri Mısır'a doğru, dünyanın dört bir yanına bu ışıktan insanlar, bu ışık ordusu, ışıktan mesajlar götürürler. Bana bir hakikatin gölgesi, bu hakikatin gölgesinin dokunduğu kadar bir, başka bir hakikatin gölgesinin dokunduğunu bilmiyorum. O kadar dokunur ki, onu her seyredişimde, sanki o durumu beraber onlarla yaşıyormuşum gibi kendimi hissederim. Ve siz Allah'ın nimetine mazhar olan sizler o nimetin büyüklüğüne o kadar inanıyorum ki ben affetmeniz için biraz evvel Allah'ın sizin üzerinizde olan nimet aşkına demiştim ve bana göre büyük bir yeminde o o nimet bir şükür istiyor. Atlarınıza bineceksiniz, yeni atlılar, bir yeni başı gözü Polatlılar destanı meydana getireceksiniz. Siz gideceksiniz, onlar gelecekler, siz gideceksiniz, onlar gelecekler, siz gideceksiniz, onlar gelecekler. Gideceksiniz, onlar gelecekler. Lobiler oluşturacaksınız, devlet kademelerini zorlayacaksınız, başbakanlara kadar çıkacaksınız, Bakanlarla görüşeceksiniz, siyasileri zorlayacaksınız, kültür muadeletleri temin edeceksiniz, mübadeleler meydana getireceksiniz, soydaşınızın, dindaşınızın, çocuğunun sizin mekteplerinizde okumasını temin edeceksiniz. Kültür bakanlığını zorlayacaksınız, fonlar ayırtıracaksınız yurtlar açtırtacaksınız, ülkeye gelecekler ferden ferda cemaatler halinde ve millet halinde bu yarayı birkaç asırlık kanayan yarayı tedavi etmeye çalışacaksınız zira son sadme ve küfrün son savletiyle savletimizi kırmak üzere sarf edilen son savletiyle bir kere daha anladık ki bizim bizden başka dostumuz yok hatta yer yer belki aynı çizgide aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşan dindaşlarımızı bile aldattığı bize arkadan vurdurdular bize bizden başka dost yoktur demin su derken o, tab o tablo gözümün önünde canlandı canım çıksın Mehmetçik sinat çöllerinde İngilizlere karşı savaşırken Lavranslar arkalarına kattıkları aldanmış insanlarla Mehmetçik'i vuruyor, yaralı Mehmetçi su diye inliyor, Yermuk'taki gibi su diye inliyor ve su vereni de yoktur. Paşa, Allah Resulü'nün türbesine sığınıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bana dediler ki bu müdafaa beyhudedir, artık ayrıl buradan, ölümden başka bu işin yolu yoktur. Ben seni burada nasıl bırakırım? <gülüyor> Yeşil kubbeyi en son bir kafa eden sen almışsın. Yoksa İngilizler girip çiğiyecekler de orayı da. kardeşo of god stop Kur u aleykum. sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. İz Düşman idiniz kalplerinizi telif etti. Fa esbahtum bi ni'meti Onun nimeti sayesinde kendinizi kardeş buldunuz. Çok geniş bir kardeşlik dairesi içinde buldunuz. İran'dan Fizan'a, Fizan'dan Turan'a kadar bir kardeşlik dairesi içinde buldunuz. O kardeşlik duygu ve düşüncelerini yeniden ateşledi. Yeniden her yerde kardeşlik meşaleleri yanmaya başladı. Yeniden sahnede kardeşlik oyunları oynanmaya başladı. اِذْ كُنْتُمَا عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ fa فَأَسْبَحْتُمْ Bin ağımtı he, İkvan, ve konunum, ala şafa, pufretenin nahr, minha. Siz cehennemden bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. O çukuru cennet yamaçları haline getirdi. Siz şimdi cennet yamaçlarında salınıp geziyorsunuz, reftare geziyorsunuz. Hatırlayın Allah'ın bu nimetlerini. Kur'an'a yeniden kavuşma nimetini, O'nun mana ve muhtevasına kavuşma nimetini, hakla hakikatla yeniden tanışma nimetini, Hz. Muhammed hakikatıyla yeniden bütünleşme nimetini hatırlayın ve bu nimetlerin şükrünü eda edin. Bu mevzuda Ümidimizi esas teşkil edebilecek hususları siz yapıp ortaya koydunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut ettiniz. Fatih ordular önünde mehter sağa sola giderken bunu söylüyorlardı. Ruhu Seyyidül Enam'ın hoşnut olmaz Şimdi ne durumdadır onu bilemiyorum. Belki bir kuş kalbi gibi çarpıyordur göğsü. Acaba yeniden açılmaya yüz tutan bu perde bir daha kapanır mı diye bir kuş gibi belki kalbi tir tir titriyordur yerinde. Zira bir ehli tahkike rüyasında dedikleri gibi o büyüklerden birinin bu harmanı darman duman etti dağıttılar. Ve buna of denilirdi. Ama benim of'u diyecek kadar dahi takatım kalmadı. Bademciklerim de dilimin üzerine indi. Soluklarımı zor alıyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Ruhu seyyidül enam'ı hoşnut ettiniz. İnşallah hoşnut etmişsinizdir. Fakat ahesle revlik etmeden acele davranıp bu işi, bu alemi bağlamak lazım. Ne olursa olsun acele edip bu işi bağlamak lazım. Yoksa hafizan Allah, kafir ve zalimler şu iman cephesine yeni bir oyun oynar, yeni bir darbe daha vururlarsa benimizi doğrultmamız çok zor olur. Bu fırsatı vermeyin. Bu fırsatı vermeyin. Elinizi çabuk tutun. Kur'an fedaileri olarak muhabbet fedaileri olarak, ihlas erleri olarak dünyanın dört bir yanına yeniden bir kere daha sahabinin eliyle giden mesaj sizin elinizle gitsin. Ve bu nimete karşı bu türlü şükürle mukabelede bulunun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben bu huvveti arz etmeye çalışmıştım. Ve elimden geldiğince de hicret edenlere mukabil Karşı tarafta onları bağırlarına basan insanlar, o kuvvet adına bağırlarına basan insanlar hususuna temas etmeyi düşünmüştüm. Yani hem bir vellezîne âmenû vehâcerû vecahedû, hem de vellezîne âveû venassarû. Her iki yanını tekmil edip burada takdim etmeyi düşünmüştüm. Ben o nameden mütehiyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. hissedip söyleyemedim, ağlayıp duyuramadım. Vicdanlarınıza gerekli olan heyecanı meydana getiremedim. Ve bütün vazu nasihatlarımda hep bunun ızdırabını ruhumda yaşadım. Vazu nasihat insanların yüreklerini hoplatma demektir. Vazu nasihat onlara madde ve madde bir şeyler belletme demek değildir. Vazu nasihat yeniden iman adına ve Kur'an adına müminin kaybettiği heyecanı yeniden onlara kazandırma demektir vağz nasihat, metafizik gerilimi temin etmek demektir. Ben 25 sene vağz nasihatıma sizin hoca gördüğünüz bir insan olması itibariyle kendime yaptığım hakaret size bir yanı raci olabilir endişesiyle demek istemiyorum. Eğer size saygısızlık olmayacağını bilseydim 25 sene hırladım durdum diyecektim buna yemedim çünkü kendi hesabıma göre sine dәпterimde sakladığım şeyleri size sunamadım. Söyleyemedim. Derdimi şerh edemedim, içimi dökemedim. Ve belki de sizi camide uyuttum. Ve belki de bir vaazı nasihat dinliyoruz diye sizin için teselli oldum. Ve belki de siz başka kapıda size tembihte bulunacak, sizi uyaracak insan arama lüzumunu duymadınız. Ve belki de ben bu 25 senelik hayatım boyunca hep sizi aldattım. Samimiyim bunda. Sizin vaiziniz olduğumu iddia etmedim. Size vazu nasihat ederken Rabbime karşı münasebetsizliğime ve saygısızlığıma kefaret aramağa çalıştım. Sizin içinizde yerim almaya çalıştım. Sizinle bulunmadan dolayı hisseme bir saadet düşeceği ümidini besledim. O sayede şakavetten kurtulacağım ümidini besledim. Niyetim buydu. Bunu isteyen benim hesabıma tevazu adına söylenmiş sözler zannedebilir. Ve isteyen de benim anladığım gibi gerçekten hakikatin ifadesi sayabilir. İsteyen de değerlendirmelerinde Madem o işin ehli değilsin, in aşağı değebilir. Fakat ben size bir gerçeği arz ediyorum. Sizden ayrılmak bana çok giran gelir. Süleymaniye'de arkadaşlardan ayrılma talebinde bulununca, inanın bir hafta oldu tam. İnanın. ederseniz bir şey deneyim. Bir diyeyim. demem gerekli olanı diyemediğim kanaatindeyim. 25 senedir diyemediğim kanaatindeyim. Ve bir şey anlatmak istiyorum. Şu kürsülerden Müslüman cemaat için denmesi lazım gelen şeyleri diyemeyen insanların kürsüden inmeleri lazım geldiğini fiilen göstermek için sizden izin istiyorum. Diyemedim. Hayır, hayır, hayır sizden diyorum. E ben bunu anlatamazsam başkası bu kürsüden inmez. Ben inmezsem inmez kimse bu kürsüden. Bana dokunuyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Sağ Sayın. Çevirmeye cesaret edemiyorum. Çok utanıyorum.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 على الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين Süpahan kılâ ilm elenâ illa ma âlâm tena, İnnek ântel âlimul hakîm. Süpahan kılâ fâhm illa ma fâhm tena, İnnek ântel jowadul kârim. Rabb işrâhli cadrî ve yâsırli وحلو عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم وبلَّانا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ طبِّ القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصال وطيائها ve ve sahbihi ve Amin Rabbil Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak niyetlerinize derinlik versin Size ileri seviyede kurbiyet vahş eylesin ve size niyetlerinize göre mükafat ihsan eylesin. Bazen yaptığımız şeyin hacmi çok küçük olur. Onunla Allah rızasının kazanılması düşünülemez. Ama niyette öyle bir güç vardır ki insan niyeti vasıtasıyla, vesilesiyle şu kısa ömürde ebedi cenneti kazanabilir. Ben saatlerden beri şu camide mevize dinlemek için bekleyen aziz cemaati niyetlerinin ile Allah tarafından hüsnü kabule mazhar olmalarını dilerim. Dinleyecekleri edecekleri şeylerin onların ruhi ve kalbi hayatlarına çok yararlı olacağına kani değilim. Çünkü onların diyecekler, dinleyecekleri ben olduktan sonra ötesinde fazla söylenecek bir şey yok. Ben vaki bir emirle buraya geldim. Arkadaşlarımız bu kombinezonu ayarladılar. Onlara saygısızlık olmasa figüre edildim diyebilirim. Ama bir taraftan da Allah Celle Celaluhu'nun bu mevzuda, bu istikamette bir emir ve bir meşiyet olmasaydı, onları istihdam etmeseydi, onları böyle düşündürmeseydi, bu harekete sevk etmeseydi bunların hiçbir olmazdı dedim. Kerhen... Bazı nasihatta kerhen olur mu? Altından kalkamayacağım bir şey sadece bir teveccühün. Halkın hissiyatına da yanlış diyemem. Onların hissiyatına saygısızlık olur. Ama beni bana bıraksalardı ben derdim ki bu halkın bana bakışı bütünüyle minelbabiler mihrap bir yanılmışlığın ifadesidir. Fakat bu kadar insanın hissiyatını takti etmek Yanlıştır demek bu koskocaman hissiyata, bir şahsi manevi teşekkül etmiş bir hissiyata saygısızlığın ifadesi olacağından diyemeyeceğim onu da. Saatlerden beri burada beklediniz ve belki uzun zamandan beri de heyecanlı yaşadınız. Bir de buradan boş geriye dönme vardır. Sizi burada boş yere işgal etmeden ben o benim Rabbi Rahim ve Kerimime seyinirim. Sizin kalplerinizi de ondan gelecek akdes ve mukaddes feyizlere havale ederim. Biz o kapının şimdiye kadar aksini hiç düşünmeden boynu tasmalı bir kölesi hatta daha berisinde bir kıtmiri olmanın arzusuyla yandık tutuştuk. Allah. Bu hasretimizde bizi ellerimizde örümüzde ve inkişar içinde bırakmasın. Erzurumlu'nun benim vazun nasiatıma ihtiyacı yok. Devlerin resmi geçit yaptığı bir yerde entelektüel cücelere söz düşmezdi. Ama arz ettiğim gibi vakı emirlerle ben buraya geldim. Rabbime sığındım. Bu mübarek kürsüye çıktım. Kim bilir ne mübarekler çıktı ve indiler. Bin seneye yakın bir zamandan beri müminlerin kalplerinin mihrabı sayılabilecek şu mübarek mabede kim bilir kimler girdi çıktı. 900 senelik bir mabettir bu. Ne kutuplar ne gavuslar. Mukarrebinden kimler, Ebrardan kimler geldi geçti buradan. Ve onların arkasında, kapılarının boynu tasmalı bir bendesi olarak son bir kere de Cenab-ı Hak bizi bir şeyde istihdam edecekse Söz Sultanı'nın dediği gibi nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ der Ulu Rabbimin ululuğu karşısında inkiyatla iki büklüm olur El minnetu lillah, el minneti li minnet ve şükranlarımı arz ederim Mevzun bu değildi, bu bir itizardı, bu vazifenin bana düşmediğini, düşmeyeceğini, hiçbir zaman düşmeyeceğini ifadeden ibaretti. Bunu ister birkaç yerde ister her yerde arz edeyim ama bu bir hakikatın ifadesidir, bir gerçektir, bir vakadır. Ben de imkan elverdiği ölçüde Rabbim bana konuşma fırsatı verirse her yerde bunu söyleyeceğim. Asıl mevzuya gelince Allah'ın inayeti ve keremiyle. Dünyanın üst üste buhranlar geçirdiği bir dönemde, insanlığın bunalımdan bunalıma itildiği bir dönemde bizim insanımıza düşen vazife üzerinde durmaya çalışacağım. Tabiri diğerle, ruh ve irade insanlarının belli bir ölçüde çerçevesini size takdim etmeye çalışacağım. Zamanın döl yatağında ciddi bir sancı var. Zaman tarihte çeşitli dönemlerde, zamanın çeşitli dilimler içinde hamlini vaz ettiği gibi yeniden bir doğum yapmaya hazırlanıyor. Siz büyüklerinizden dinlediğiniz malumata binağını arz etmek icap ederse, Balkan Harbi'nde zaman hamlini vaz etmiş, içtimai coğrafyada değişmeler olmuştur. Birinci Cihan Harbi'nde zaman hamlini vaz etmiştir, yine süperler küçük olmuş, minik hale gelmiş, minikler süper olmuştur. Adından esamesinden bahsedilmeyen milletler, devletler, tarihte ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardır ve devleti aliye gibi koca şanlı bir devlet de hakile yeksan olmuş, harabesi baykuşları dahi barındıramaz hale gelmiştir. Bu yer değiştirmeler, zaman devam ettiği sürece devam edecektir. Allah, fermanı sübhâlisî ile وَتِلْكَ لَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor. Şu günler, zaman dediğimiz, itibari hattan ibaret, zaman dediğimiz vaka, hadise, mefhum var ya işte bu, o bizim parmağımızda, parmağımıza tak takmış, sizin tesbihi çevirdiğiniz gibi çeviriyoruz. Zaman hattı müstakim doğru bir hat değildir. Zaman dairevi bir hattır. Bir gün birlerine güler, bir başka gün başkalarına güler. Bir gün birlerine alatır, bir başka gün başkalarını alatır. Zaman yeniden hamleni vaz etmek üzere, elleri kasıklarında inim inim inliyor ve sancı çekiyor. İki sene öncesine kadar... Büyük ihtimaiyatçıların dahi ihtimal veremedikleri ve ihtimallerini yazamadıkları hadiselere şahit oluyoruz. Yıkılmaz dedikleri şeyler yıkılıyor, hem bağışlayın, gümbür gümbür yıkılıyor. Yıkılacağından yıkılmayacağına emin olan ve yıkılacağı endişesini hiç ruhunda taşımayan nice milletler var ki, onların da kubbelerinde çatırtılarsın peşi peşine birbirini takip etmeye başladı. Şimdi bu zamanın hamlinde ne gelişiyor, ne doğuracaktır, bunu kestirmek çok zordur. Ama şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim ki, içtimai coğrafyada Allah'ın inayet ve keremiyle yeni bir değişiklik olacaktır. Yeniden süperler küçülecek, yeniden küçük gibi kaderin cilvesiyle, Küçük olanlar da Allah'ın inayet ve keremiyle büyüyecekler. Kaderin yoluna su serptiği kimseler, dikenli yollardan dahi yollarını aşıp, tepeleri geçecek meram ve maksutlarına nail olacaklar. Hayatı boyunca hiç düşme endişesini taşımayanlar, hiç beklemedikleri yerde öyle bir sürçüp düşecekler ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. İşte süperlerin taviz üstüne tavizleri, açtıkları gediği kapıyamamaları açık, beyin, her gün çarşaf çarşaf kastelerde siz görüyorsunuz. Niçin bunları arz ettim? Ortada bir vaka var, bir trafik memuru gibi bu vakayı rapor etmenin manası nedir? Benim arz etmek istediğim şey başkadır. Bu umumi değişmede ruh ve irade insanları... Allah'ın inayet ve keremiyle tarihin kaderine hakim olacaklardır. Kaderi makus, milletlerin makus kaderini Allah'ın inayet ve keremiyle onlar değiştireceklerdir. Ben bunun için arz ediyorum. İnsanlığın seni beklediğini sana ifade etmek için arz ediyorum bunları. İnsanlık bir heraklit bekliyor. Hayır estağfirullah, o batının kurtarıcısı olmuştu kendi felsefesine göre. İnsanlık solukları, Mesih insanları bekliyor. İnsanlık yeniden Hz. Ruhu seyyid Enam'ın ruhunu bekliyor. İnsanlık yeniden Muhammediliği bekliyor ahlak planında. Siz isterseniz ona Mehdiyet deyin. İsterseniz cedid, Muhammedilik deyin. İsterseniz ikinci diriliş deyin. İsterseniz mikro planında Sahabinin temsilcileri deyin, ne derseniz deyin, insanlık bembeyaz, bir yedi beyza bekliyor yeniden. Onun mahküs kaderini değiştirecek bir nesil bekliyor. Ben o neslin Rabbimin inayetine sığınarak irade ve ruh buğdunu, isterseniz buna Rabbimizle o nesli arasındaki vefa borcunu, ifade etmeyi düşünüyorum. Ben ifade etmeyi düşünebilirim. Her zaman da düşünmüşümdür. Ama irademiz iradelerine ram olan Allah ne dersi o olur. Allah ne demişse olmuştur. O isterse karanlıkta aydınlıklar yaratır. İsterse tam kışın ortasında bir bahar halk eder. İsterse geceyi gündüz yapar, isterse gündüzü gece yapar. Bu Lillahumma Malik Mülk, Tüten Mülk Menteşa, Ve Tanzug Mülk Mı Menteşa, Ve Taiz Mı Menteşa, Ve Tzill Mı Menteşa Übeydik Al Khair, İnne Kulli Şeyin Kadir, Ilahi, Ilahi Malikül Mülküm diyorsun Doğru Amin Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için asla? Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istiğla. Eğer vermişse bir millet, bütün bir mülkü bir perva. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. İstersen yeniden alırsın, yeniden verirsin. İstersen iki büklümleri doğrultursun. İstersen dimdik, gururlu gezenleri iki büklüm edersin. Azizi zelil, zelil aziz edersin. Mülksüze mülk bahşedersin. Mülkle çaka yapanların mülkünü elinden alır kapılarda dilencilik yaptırtırsın, boynu tasmanların boynundan tasmayı çözersin, ayaklardan prangayı çözersin ve onları esir yapıp, zelil yapıp, mahkum ve mağdur edip onların iniltisini ney gibi dinleyenleri inlettirir ve başkalarına dinlettirirsin. Her şey Allah'ın elindedir. Bana Doğruya tercüman olma imkanlarını, lütuflarını bahşetmeden ölmüş milletleri ihya etmeye kadar, ölmüş gönülleri ihya etmeye kadar Rabbim bana doğruyu konuştursun, beni hak ve hakikata tercüman kılsın. Hak ve hakikati sizlerin kalbinde de canlandırsın, ihya etsin, kalplerinizi yüce hakikati kabullenici mâkesler aynalar haline getirsin. Amin. Serlevha yaptığım ayeti celile kerime de size bu ruh bu irade insanların bir bakıma mikro planda Estağfurullah ayet olmasını itibariyle dünya çapında yüce hakikatları ihtiva ederek aynı meseleye parmak basmaktadır. İyitlerden bahsediyor. Madde karşısında serfüru etmeyen yiğitlerden bahsediyor ayet. Dünyanın âlâ iştebdebe ve ihtişamı, onları Allah'tan alıkoyamayacak yiğitlerden bahsediyor. Gözleri öteye teveccüh etmiş, Allah'a hesap vermekle işleri hesaplı yiğitlerden bahsediyor. Hesabını dünyada yapmış yiğitlerden bahsediyor. Dünyanın kaderini değiştirecek yiğitlerden bahsediyoruz, inayet ve keremiyle. Enteresandır, bu ayetten hemen iki ayet üstte Nur ayeti vardır, Nur Sureyi Celilesi'nde. Asli saadette ilahi nurun, belli bir mahfaza içinde inkişafından bahseden ve bütün İslami tarih boyunca devre devre yine inkişaf edecek iman Kur'an hususüyle Allah nurundan bahseden ayetten iki ayet aşağı. Benim okuduğum ayetle nur ayeti arasında da fi biutin ezinallahu en turfa ve yuzkara muayeti ismi ayeti var. Allah'ın yüce adının azametine uygun, ululuğuna uygun bayraklaştırıldığı, yüksekleştirildiği Evlerden bahsediyor. Başta o evler bu mabetlerdir. Mabet fonksiyonunu eda edemez hale gelince, mabet gönüllerde aşkı, heyecanı uyaramaz hale gelince, bu vazifeyi üçer beşer insanın bir araya gelip toplandıkları, tuttukları, içinde barındıkları, tahassün ettikleri evler yüklenmişlerdir. Bu evler aynı vazifeyi yapmışlardır. Bu hususu ariz ve amik arz edecek durumda değilim, faydada mülâze etmiyorum. Ama Allah'ın yüce adının anıldığı evlerden bahsediliyor. Yeryüzünde bu evlere denk ev yoktur. Allah'ın adı müzakere ediliyor. Meseleler Allah'ın mübarek ismi, yâdı, şerifi etrafında dönüp duruyor. Konuşmalar, muhavereler hep bu istikamette cereyan ediyor. Bir gün evlere, Allah'ın evleri dediğimiz şu mabetlere, fonksiyonlar unutturulabilir ama boyunduruk bütün bütün yere konmuş ol olmayacaktır. Boyunduruk bütün bütün yere konmayacaktır. Mabetler vazifelerini yapamadıkları an o mümin millet kalpleriyle bu evlere teveccüh edecek ve o vazifeyi Allah'ın inayet ve keremiyle bu evlerde yapacaktır. Kur'an şöyle diyor. في بيوت اذن الله ان ترفعا ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال onlar öyle evlerdir ki başka yerde sanki Allah'ın yüce adının anılmasına izin yoktur da Allah bu evlerde mübarek adının anılmasına izin vermiştir her yerde memnuiyet olduğu zaman siz küçük planda, mikro planda o evlerde hele bu işi devam ettirelim diyeceksiniz. Geceyle o evlerde kavga vereceksiniz. O evlerde karanlıkla yaka paçı olacaksınız. Bir gün gelecek, ışığın ordusu karanlığın ordusunu bozunca yine o mabetler kapılarını ardına kadar size açacak. Fi biutün edinallah en turfa hitti muallasına oturacak ve siz o vazifeyi şimdi yaptığınız gibi inşallah orada hem de tam tekmil olarak yapacaksınız ve bu ayetten sonra da Ricalun la himayeti geliyor bu ayette insanlığın bu karanlık alemini değiştirecek ona yeni bir aydınlık alem kazandıracak Hakk'a hakikata dilbeste olmuş Allah'a gönül vermiş Hiçbir şeye takılıp kalmayan, yollarda takılıp kalmayan bir cemaatten bahsediyor. Buna ikinci garipler diyebiliriz. Hiçbir şahıs tek başına ben oyum dememeli bu gurur olabilir. Fakat benim kalkıp bu cemaat adına konuşurken, bu cemaat onlar değildir demem de onların hissiyatına karşı saygısızlık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İnsat din veya adin, başladı gariben ve seyegodu garibe. Fatıb alıguraba. Bu din garibe olarak başlamıştır. Bir insanla iki insanla başlamıştır. Fahri kainat efendimize vahiy gelince iktra bismillâh bir kelvedi halak. İltiâş, ürperme, heyecan evde gelip örtüsüne bürünme. ve Allahın yağ yühel müddetir, kum feemdir deyince nasıl düşünür? Siz onun yerinde olsaydınız nasıl düşünürdünüz? Bir insan olarak kendi hissiyatınızdan yol vurup Hz. Muhammed Mustafa'nın hissiyatına gittiğiniz zaman şu duygu ve şu düşüncelerle karşı karşıya kalacaksınız. İyi Allah'ım güzel, bana ferman ediyorsun ey örtüsüne bürünen adam, kalk! Yatmak yakışmaz sana. Kalk ki insanlık helakete sürükleniyor. Kalk ki beşer mahvoluyor. Yatmak yaraşmaz sana. Kalktığınız zaman ne düşünürsünüz? Kendi hissiyatınızdan yol vurun. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve hissiyatıyla bütünleşin. Şöyle diyeceksiniz. İyi ama Rabbim ben kime anlatayım? Nasıl anlatayım? Hanımama bile halimi açsam ben acaba inanır mı? Hüsnü kabul gösterir mi? Ne kadar zordur. Dağların ağırlığında bir vazifedir ki, Kur'an bir yerde. لَوَاَنْزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ buyurur. Bu ağır yük, büyük emaneti sırtına alan Hz. Muhammed Mustafa tarafından omuzu alınmıştır. لَا تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَنَ Zaman dilimi içinde. Sen kitap nedir? İnanma hakiki manasıyla nedir? Vaka sen hiçbir zaman inançtan mahrum olmadın, ama Kur'an'ı çizgide iman nedir bunları bilmezdin, yapayalnızdın ve her şeyden evvel sen bir garipdin o gün. Hadiceyi kübra iltihak edince sen arkana düşünce gariplerin sayısı iki olmuştu. Üçüncüsü Hayderi kerrar mıydı? Yoksa sadakat aleminin sertacı, iptahacı Sıddık-ı Ekber miydi? Kim olursa olsun garipler Ali ile üçüncü oldu. Seyyidine Hz. Ebubekirle ile dördüncü oldu ama gariptiler. Müsamere-tü'l-Ebrar'da Muhyiddin İbn Arabi'nin ifadesine göre ebu veydetübn il Hz. Ali'ye gönderirken Hz. Ebubekir şöyle diyordu. Ya Ali, sen daha çocuktun, bu işleri bilmiyordun. Biz İslam'ı neşletmek için dışarıya çıkmayı düşündüğümüz zaman içeriye girmeden ümidimizi kesip öyle dışarıya çıkıyorduk. Dışarıda dolaşırken de içeriye girme ümidinden mahrum olarak dolaşıyorduk. Hak ve hakikati anlatmak için başımızda dönen kılıçları helezon çizen kılıçları nazarı itibara almadan kimseye bir şey anlatmaya cesaret edemiyorduk Diyor. Gariptiler. اِنَّ الد۪ينَ بَدَأَ غَر۪يبًا 3-5 insanın elinde, 3-5 inanmış sine de din ortaya çıkacaktı. insanlığı kurtaracak bir müessese sadece inanmış tertemiz, 3-5 sinenin elinde. Ve zamanla çoğalacak, gurbet izale edilecek. Bilal-i Habeşi'ye isnat edilen bir temcidde, تَيَكَّذُوا تَيَكَّذُوا يَا نِيَامُ قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Uyanın! Ey uyuyanlar uyanın diyor. قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Fecr artık karanlığın ordularını bozguna uğrattım. Uyan! Dertli şairimizin dediği gibi uyan! Baksana boynunu bükmüş ağlayan! Hakkı hayatın senin ey Müslüman! Uyan! Ölüm uykularından uyan! تَيَكَّذُوا تَيَكَّذُوا يَانِيَامِ <gad> fecrü İslami fecir, aydınlık aleminin aydınlıkları, karanlığın ordularını bozguna uğrattı, kaçıyorlar. Uyan, uyan meseleye sahip çık. Allah'ın sana gördüreceği çok büyük vazifeler vardır. Fonksiyonunu edadan geri kalma. Ve seyaudu gariba buyuruyor. Madem zaman dairevi dönüyor, bir gün yine gurbet zamanı başlayacak demektir. Bir gün inanan insanı yine kendi yurdunda parya tanıyacaklar demektir. Bir gün inandığından dolayı makamlara, mansıplara giden yollar ona kapanacak demektir. İçki içmediğinden dolayı, zina etmediğinden dolayı, Ahlaksızlık yanlarıyla görülmediğinden dolayı Adem'e mahkum edilecek, tecdit edilecek demektir. Yeniden bir gurbet dönemi, yeniden yine bir Muhammedi ruhla iş başlayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden bir sıddık ruhla iş başlayacak, yeniden Hayder-i Kerrarlar, ikinci diriliş döneminin Hayder-i Kerrarları, Şahi Merdanları yeniden meydana atlayacak. Yeniden kükreyecek, yeniden orma yeniden ormana velvele salacak, yeniden aslanın ödünü koparacaklar demektir. Innad-dîne bada garîban ve seyaûdu garîban. Ve ben benim dudaklarımdan dökülüyor gibi dinlemeyin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda size ve onlara beşaretini arz edeyim. <inaudible> Fatûbalil guraba. <scripture> Her iki cephede de gariplere müjdeler olsun. Ne mutlu o garipleri Allah Resulü buyuruyor. Kim garipler? <gülüyor> İnsanların bozgunculuk yaptığı bir dönemde, sulhun, sükunun, huzurun yanında olanlar, dinsizliğin, anarşinin, başıbozukluğun, söz dinlemez hale geldiği, alıp yürüdüğü bir dönemde, onlar ıslahçı olarak hareket ederler, kalbi umumi tamir ederler, yeniden insanlığa giden yolları gösterirler. Ben bu hadisi şerifin ikinci şıkkının 20. asırda dünyanın dört bir yanında İslam'a şuurla yeniden sahip çıkan cemaatin olduğunda katiyen şüphe ve tereddüdüm yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben Din garip olarak başladı, o gurbeti birinci plan, planda yaşayan insanlar sahabe-i kiramdır. İkinci planda gurbet yaşayanlar, gurbetle savaşanlar, gurbeti göğüsleyenler, gurbeti sinelerinde eritenler, yalnızlıklarını yaşayanlar, sizin olduğunuzda hiçbir zaman şüphem olmadı. En azından bir imkan diyeyim. Bu mesele sizin için olabilir. Şu anda da sizin için olabilir, ayaklarınızın ucundadır. Yeniden insanlığa adab ve erkan öğretecek, iradenizin hakkını verecek ruh gücünüzle iyi müminler olacaksınız. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir eli eskilerin başında, öbür eli de sizin başınızda. Onlara benim Onlara benim arkadaşların manasına ashabım diyecektir. Allah Allah Allah Vefatı seniyelerinden az evvel Uhud'da şühedayı ziyaret ettiği zaman buyurduğu gibi Kardeşlerim diye inkisarla iki büklüm olduğu anda Sahabe-i Kiram biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sorusuna karşı Hayır siz benim arkadaşlarımsınız Benim kardeşlerim Sonra gelecek diye buyurdu, belki alnınızdan öptü, belki saçlarınızı kokladı, belki başı, sırtınızı sıvazladı, o ikinci garipler topluluğu sizin olduğunuz mevzuunda ben hiçbir zaman Sinem'de tereddüde meydan vermedim. Yarı rüya, yarı hakikat, planımda öyle bir şey yoktu ama bir şey arz etmek istiyorum. Sizin Şu sizin yeni ikinci diriliş döneminizde, ben varım dediğiniz dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıklardır buyuruyor. Ve sadık bir rüya nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır. Bunu ister zaman cihetiyle ele alırsınız isterse onun da hakikata doğru varma hakikate ait bir şeyleri yakalama mevzuunda bir yol olması bakımından ele alırsınız. O kadar çok rüya naklettiler ki ve inanın nakledilen bu rüyaların hepsinde sizin bezminizde serzakir Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle anlaşılıyor ki kendi devrine hayrul kurun karni dediği en hayırlı asım dediği o devre iltifatın ve teveccühün yanı başında vefasızların onun dininden ayrıldığı dönemde ciddi bir vefahisiyle dinine sahip çıkanları terazinin öbür kefesine koyuyor. Siz de benim nazarımda bir planda, yanlış anlamayalım, bir planda ikincilersiniz buyuruyor adeta. Yakınımıza cereyan eden bir hadiseyi burada arz etmek istiyorum gariplerin yüzüne. Okul yapmak için arkadaşlarımız arsa arayışına çıkıyorlar ve gidip gerçekten bir yerde de bir arsaya taş koyuyorlar ve ilk fırsatta da peyleyecekler o arsayı. Onlar bu arsayı aramaya çıktıkları gün belki de aynı gece kalbi hakikata açık birisi belki uykuda belki de uyanıkken belki yakaze belki de yarı uykudayken. Onun resmetliğine bakılırsa aynen arkadaşların ileride üzerine taş koyup üniversite yapmayı planladıkları arsa olduğu anlaşılıyor. O arsada dolaşmışlar, fundalıklar var, çalılıklar var, taşlar var, çakıllar var. Arsayı anlatınca aynı arsa. Bir iki arkadaşla beraber o arsanın içinde geziye çıkmışlar. Uzakta 2-3 tane nurani şahıs görülüyor. Birbirine diyor ki onların yanına gitmeyi düşünür müsün gidelim diyor. E gidelim diyorlar. Yanlarına sokulduklarında şu zatlar olduklarını öğreniyorlar. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden birisinin memesini tuttuğu söylenen ve tabi'in arasında yedi tuğla sahibi Bahtsada nifak ve şifak şikak şebekelerine karşı haçlılara karşı verilen savaşlar gibi savaş verip durmuş büyük tabiim Hasan Basri radıyallahu. Anh. Bu zatlardan digeri mana aleminin ayrı bir ünitesini bir cenahını temsil eden aşklar sultanı adına yapılan şeylerle büyüklüğü her zaman dillere destan. Bugün yapılan şeyler, onu küçük düşürücü mahiyette olsa bile. Koca İmam, Hazreti Mevlana celaleddin Rumi. Öbür tarafta, insanlığın, Müslümanların büyük bir bölümünü fıkıhta, akidede temsil etmiş, koca İmam diyeyim, Hazreti Ebu Hanife, Numan İbni Sabit. Ellerinde liste vardı. Bu listede isimler vardı. Uzaktan isimlere göz gezdirince baktım ki, çağa adını mühür gibi vuran insanın ismi başta alamet gibi bulunuyor. Arkasında ona ilk planda safta hizmet edenler ve sırasıyla bugün bu boyunduruğu taşıyanların isimleri vardı. Yüreğim doldu, gözlerim de dolmuştu beraber, dolmuş sinemle. Dolmuş gözlerimle kağıdı atfı nazar edince, üzerine çizgi çekilmiş isimler de gördüm. Erzurumlu, böyle bir tablo karşısında of babam of der. Üzerine çizgi çekilmiş isimler gördüm. Dostlar söyler misiniz, kimler onlar dedim. İzin yok söyleyemeyiz dediler. Kim olduğu belli değil, onlar da söylemediler ama bu kutsi yola girmiş, belli bir miktar yürümüş, karşısına bir tepe gelince takılıp kalmış, dolayısıyla ismine çizgiler atılmış insanlar da var. Teşvik var. Peygamber halkasına kabul edildiğinize dair teşvik var ve ürperten bir şey var. Onu görüp onu tanıdıktan sonra dahi geriye dönme gibi bütün bütün kaybetme durumu da bahis mevzu. Bu da meselenin ürperten yanı. Yürekten gönül vermiş sizlerin bu ikinci şükre beni de sizin arkanızda inşallah Rabbim hizzana hus husrana uğratmasın. Alladin, yuslupon ma afsedehun nes ve o arada birisini soruyorlar, günün erlerinden birisini soruyorlar. Sen falanı tanıyor musun? Samsunlu hocayı tanıyor musun? Cemaat Samsunlu hocayı çok iyi tanır. Tanımayı tanımıyorum deyince nasıl tanımazsın canım? Ne anlatıyor bunlar size? Siz. Belli bir bezmin, belli bir dönemin, sadık ve masluk insanlarını, Sıddîkiyeti temsil eden Hz. Abu Bekir'den, Farukiyet ve adaleti temsil eden Hz. Ömer'e, Kur'an'ın hakaikini temsil eden nurlu bir insan manasına, Zünnûreyn'den Hz. Hayder-i kadar nuranilerle temsil eden bir cemaat sizin için yâd cemil olarak kalıp gittiği gibi, İsimlerini anarken bunların, zannediyorum çoğunuzda benim gibi bir aşık mahşuk münasebet içinde Ömer derken burnunuzun kemikleri sızlıyordur. Bakın bu işin bir yanı, haklarıydı bu. Başımı mücrim başımı kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koysamdı değerdi onlar için. Siz de hepiniz koysaydınız değerdi ama... Benim arz edeceğim şey o değil. Bir gün gelecek, sizin de içinizde bilinenlerinizin ismini yazacaklar. Canım çıksın, o Ashab-ı ve Veda Haccı'nda Allah Resuluna yüz bin sahabi iştirak etmişti Veda Haccı'na. Yüz bin sahabi vardı. Halbuki en hacimli kitap olan İsaabe kitabı ancak onlardan on bin tanesinden bahsediyor. O doksan bin sahabinin adını bilmiyoruz. Nerede doğdular? Nerede neşet ettiler? Nasıl bir destan yazdılar? Dine nasıl sahip çıktılar bilemiyoruz. Bir gün gelecek, bir asır sonra, iki asır sonra, ilim ve irfanıyla dini İslam'a hizmet edenleri, tepesinden tırnağına kadar titer içinde, iktiza ettiği zaman canını dahi rahatlıkla vermeye hazır ve amade, bu ikinci destanı yazan insanlar hakkında da isabeler, istiablar, üstülgahbeler yazacak. Bu bezmin kahramanlarının destanlarını dile getirecekler. Bir gün diyecekler ki Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahküs kaderini değiştiren ruh ve irade insanları veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ben o ruh ve iradenin derinliklerine, buğutlarına dair bir iki misal arz edeceğim. Tabi en büyük ruh ve irade insanından en büyük ruh ve irade insanı en büyük garip dedim. Efendimizden daha garibi yoktur. Ayşe Sıddık validemiz kadınların en büyüklerinden biri. Oturup onun münakaşasını yapacak değilim. Fatıma Zehra mı? Hz. Hatice-ül Kübra mı? Ayşe Sıddık ha Ama şurası muhakkak ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, ona Naha i Kübra'dan sonra ayrı bir teveccühü vardı, vahyi onun evinde nazil oluyor diyordu ve meleği Ala'ya yükselirken mübarek başı o anamızın ayaklarının altına başım kaldırım taşı o mübarek anamızın göksünde Allahümme el-Rafiqel-A'la er dedi, ruhunu Allah'a teslim etti, hayır estağfurullah yer değiştirdi, bizim buhuttan ayrıldı, o yine sizin içinizde yine gönüllerinizde yine selat ve selamlarınızı cevap veriyor. Buğut değiştirdiği için siz onu göremiyorsunuz. Ama o sizinle beraber iyilikleriniz ve güzellikleriniz onu mesrur ve memnun ediyor. Kötülüklerinizden de çok müteessir oluyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bilmu'minina raufur rahim. İlk garip Hz. Muhammed Mustafa ve Ayşe isimli k e soruyor: "Helâta âleika yâmun aşâd min yâmi ahud." Ya Rasulallah, uhud gününden daha şiddetli bir gün gördün mü? Anam bilmiyor. Anam çocuktu. Allah Resulü Mekke'de çektiklerini bilmiyor. Yollarına dikenlerin saçıldığını bilmiyor. Yolların upuzun olduğunu bilemiyor. Önünde ateşlerin yakıldığını bilemiyor. Bıçakların gayızla bilendiğini bilemiyor. Kılıçların başında hınçla döndüğünü bilemiyor. O Uhud'u görmüş. Uhud'un hakkını vermiş. Yaralıları tedaviye koşmuş. Allah Resulü'nün yanına koşmuş. Allah Resulü'nün mübarek başının yarıldığını görmüş. Bütün dişlerimiz tek diş uğrunda feda olsun. Dişinin kırıldığına şahit olmuş. Vücudundan kanların aktığını görmüş, kayfe yüflü huqumun şadju nabi yhum vakazaru rabayetahu vuhuyat oylar dediğini görmüş. Nasıl o kavun felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, mihverini parçaladılar oysa ki onlar Allah'a davet ediyordu. Leyselk min alamli şey. Gönül koymuştu, koyabilir. Yerden göğe kadar hakkı vardı. Ama o, darılmak için gelmiş bir insan değildi. Dayanmak için gelmiş bir insandı. Allah ona kendini hatırlatıyordu. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ şey. O durum seni alakadar etmez. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ مَوْ Allah onların tevbesini kabul buyurur. Veya onları azap eder. Bu iş, öyle demek bana düşer mi bilmem. O mübarek ruha karşı saygısız olur, saygısızlık olur diye ürperiyorum. Seni çok ala kadar etmez. Anam bunları gördüğü için bunlardan ötesini bilmiyordu. Onun için hal ata aleyka yawmun eshedd min yawmi hiddemüştü. Uhud'dan daha çetin bir gün gördün mü ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Akabe'deki mıdır? Diğerin anlatmalarına bakılırsa taif geliş gidişi ile alakalı gibi görünüyor ama fakat bu mübarek sözünün içinde lakat lakîtu min qomika yomen <gülüyor> aşşeddü aleyya min yomuḥut aukamaqal uhuttan daha şiddetli bir gün gördüm diyor Allah Resulü yomel <gülüyor> akabe buyuruyor ve Abdi Yaleil'in oğullarıyla karşı karşıya geldiğini anlatıyor. Abdi Yaleil kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin bunlarla karşılaşmış? Ne işi vardı bu edep bilmeyen, saygı bilmeyen insanların yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçüde, esbab planında çok dikkatli konuşmak lazım. Mekke-i Mükerreme'de, insanlara bir şey anlatma mevzuunda, ümidi bir hayli hırpalanınca, bir hayli sarsılınca, Mekke'nin dışında kendisini dinleyecek muhataplar arıyordu. Akabe dediğimiz bugün büyük ölçüde Mina dediğimiz mıntıkadaki tepeler arasında Allah Resulü kendine muhatap arıyordu. Fakat bu arada önemli bir mesele Allahu alem. Bîsetü senenin peygamberlik gelmesinin 8. senesi amcası Ebu Talib'i ve zevcesi Hatice-ül Kübra'yı da Kaybetti. Ve buna bu seneye hüzün senesi dendi. Bu iki zat biri mümin biri onun vapuruna ayak atamamış. Limana kadar gelmiş fakat vapur düdüğünü öttürmüş hareket etmiş yetişememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin silkine dahil olamamış. O zincire takılamamış bir halkı olamamış. Mümini Khadice-ül Kübra, onun vapuruna binemeyeni de Hz. Ali'nin babası Ebu Talip. Hepiniz ve hepimiz çok arzu ederiz ama fakat arzumuzu meşe ilahinin önünde tutamayız. Hz. Ebu Bekir Ebu Kuhafe'yi getirdiği zaman iman etmek üzere Efendimizin huzuruna hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O ne vefaydı ki hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Baban iman etti ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir. Babamın yerinde amcan Ebu Talip'in olmasını çok arzu ederdim ya Resulallah. <Gülüyor> Ebu Talip buydu. Eğer ünüm ulaşsaydı, sözüm yetseydi, başım ayaklarının dibine kadar uzatırdım. Bu işe ben kendimi koydum derdim ya Allah. Benim yerine yerime sana o vefa hissiyle kıvranıp duran amcan derdim. Der miydim, diyemez miydim. İman meselesi öyle önemli bir mesele ki, üzerinde durup derin derin düşünecek bir mevzu. Çünkü ötesinde onu kaybetme de var. Ve işte o hüzün senesi. Başı sıkıştığı zaman, gidip kendilerine müracaat ettiği iki insan, Khadijetül Kübra, Ebu Talip, bugün yine başıma toprak saçtılar, üzerime tükürük attılar. Cennet kevserleriyle yıkanması gerekli olan mübarek saçlarına toz toprak ve tükürük atılıyor. Yine yollara dikenler saçtılar Ve o da oturacak ona teselli edecek. Diyecektir ki Allah bu işi tamamlayacak. Sen daha iyi bilirsin ey Allah'ın Resulü. Ve öbürü diyecektir ki git evladım ben hayatta kaldığım sürece hep senin arkanda olacağım. Sen de beni kendi arkanda hisset. Diyecektir. Oysa ki artık ondan sonra Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılarken sırtına çullanıyorlardı. Mahzun mahzun başını kaldırıyor bakıyordu. Ebu Talib'in kapısında bir kilit vardı. O kapı sürmeliydi ve lisan-ı haliyle diyordu ki Beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Ve hüzünle iki büklüm oluyor ve inliyordu. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Bir yuvası vardı. Onun kadar tatlı aile reisi olmuş, ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Hadice Tülkübra ona, o da ona karşı vefa hissiyle dop doluydu. Hayatının sonuna kadar bu dasitani kadından hep bahsetti durdu. O kadar ki, öbür kadınlarda kıskançlık hissi uyaracak kadar. Ve başını kaldırıyor. Yine bir sıkıntılı anında Hadice Tülkübra'nın kapısına bakıyordu ama o mübarek ruh da erken doğmuş, erken dine sahip çıkmış, Resulullah erken tanımış, zaten erken doğan manasına Khadice ve erken göçüp gitmişti ondan evvel. Bir zuhr, bir zat, bir zahiri olarak cennete göçüp gitmiş, Allah Resuluna zevcesini kaybetme acısını da taddırmış, o imtihanı da ona taddırmıştı. Gözler Khadice-ül Kübra'nın kapısına ilişince, Yine inkisarla iki büklüm oluyor, inliyor Allah Resulü, gideceği evi yoktu, adeta dışarıda kalmıştı. Zaten yeni Şabı Abu Talip'teki muhasaradan, boykottan kurtulmuşlardı. Bu defa Allah Resulü, dünya geniş olmasına rağmen iki ayağı bir kaba girmiş gibi sıkışmıştı. Ve işte tam bu sıkıntılı dönemde dışta muhatap arıyordu. Abdi Yaley'in oğullarına böyle gitmişti. Ve gidip onlara dinini arz etmişti. Kululâ ilâhe illallah tüflehu. Şu sözden daha samimi bir söz yoktur. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bundan daha tatlı bir söz yoktur. Şeytanın rejimden başka bundan rahatsız olabilecek varlık tasavvur edilemez. O da bu sözü söylemişti. Kululâ ilâhe illallah tüflehu. La ilâhe illallah deyin, kurtuluşu erinir. La ilâhe illallah dememişlerdi. Alay etmişlerdi. İstihzada bulunmuşlardı. Ben her defasında naklederken bu istihzalı lafları ticap duyarım. Ruhu Seyyidül Enam'dan. Biri şöyle demişti: "Ene esriku siyâkal Kâbe, -ka siyâbel Kâbeti. Ene esriku siyâbel Kâbeti in kunta Eğer sen Peygambersen, ben Kabe'nin örtülerini çalarım. Kabe'nin örtülerini çalayım sen peygamber değilsin. Ben hırsızlığın bu en adisini, Kabe'ye karşı olan irtikap ederim sen Allah'ın peygamberiysen de. Saygısızca bir laftı. Meleklerin önünde teşrifatçılık yaptığı bir insan, insanlara kurtuluş mesajıyla geliyordu. Ve insanların verdiği cevap bu idi. اَنَا اَسْرِقُ سِيَابَ Kabe'ti in كُنْتَ رَسُولَنُونَ Sanki Allah Resulü öbürünün yüzüne bakıyor. O hiç tereddüt etmeden şöyle diyordu. la اُكَلِّمُكَا بَعْدَ مَجْلِسِكَ هَذَا كَلِمَةً وَاحِدَةً اَبَدًا Eğer sen Allah peygamberiysen, şu meclisten sonra ebediyen seninle bir kelime konuşamam ben. Neden? Çünkü peygambersin. Burada şu da var, Burnun büyük. Biz kim? Sen kim? Haşa! Üçüncüsü şöyle demişti. E Allahu en yursile geyrake. Allah aciz mi senden başka bulamadı mı birisini peygamber olarak göndermeye? Ben size müsaadenizle bir şey soracağım. Hanginiz hakaretin bu türlüsüne maruz kalırsınız da mukabele etmeden, cevap vermeden başınızı eğer oradan ayrılırsınız? Temkinle, sükûne içinde ve kar içinde, gönül koymadan, darılmadan, ama bir insandı, üzgündü. Ayşe-i Sıddiqat, Validemize anlatıyor. Buyuruyor ki, o kadar kırılmış, dökülmüş olarak oradan uzaklaştım ki, karni salib'e geleceğim ana kadar hiçbir şey hissetmedim. Ben, maalesef, bin kere maalesef, Taif'ten karni salib'e kadar kaç kilometre, kaç mil mesafe, bunu bilemiyorum. Öğrenemedim, sormadım, araştırmadım, gittiğim yerde de adımlamadım. Onun meraklarından, aşıklarından birisi olsaydım, öyle zannediyordum bir zamanlar, kapısının kıtmırı onu sevdiğimi zannediyordum. Gezdiği her yere adımlardım. Oturduğu her yerde otururdum. Nefes aldığı her yerin havasını ciğerlerime kadar sindirmeye çalışırdım. Ama bu talihsizliğimi huzurunuzda müsaadenizle ifade edeyim. Taif'ten karnı salibe kadar kaç kilometreydi, ruhu Enam, hüzün içinde aldığı mesafe neydi bilemiyorum ama buyuruyor ki oraya gelinceye kadar kendimle değildim. Değildi çünkü sadece bu çirkin sözleri söylemekle bırakmamışlardı, başından aşağıya taş yağdırmışlardı. Taif'in sokaklarında ne kadar serseri çocuk varsa hepsi eline bir taş almış, bu şekavet yarışına iştirak etmişti. Şekavet maratonla iştirak etmişti. Hedef de Allah Resulü'ydu. Toz, toprak, taş içinde vücudundan şakır şakır kanlar akarak karnı saalibe kadar gelmişti. Tam o esnada başında bir bulut belirdiğini hissetti. Bu adeta dostunun tahtıydı. Hep dost. Ona karşı hep dost yaşayan kibril Emin'in, Kur'an-ı Kerim'in Emin dediği meleğin, Muta'in semme emin le serfiraz Hazreti Cibril'in tahtıydı. Cibril, Cibril Efendimiz'i hiç bırakmamıştı. Mukabelesinde de onu görüyoruz. Ya Resulallah artık bundan sonra ben yeryüzüne inmeyeceğim buyurmuşlardı. Çünkü ben senin için iniyordum diyordu. Ama ihtimal Efendimiz yeryüzüne şeref kudum buyurdu andan itibaren. Yerde yaşayanların başlarına güllük gülistanlık... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü şereflendirdiği andan itibaren onun başında hep bir himayeci ve sayesi hep Efendimizin başında bulundu durdu bir gölge gibi bir bulut gibi nitekim mesela buyuruyor ki ben her çocuk gibi hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim fakat bir yerde oturdum kaldım Gözlerime bir ağırlık bastı, uyumuşum, güneşin başımı okşayan şu alarıyla uyanmıştım. Allah benim, lauballiğe, gayriciddiliğe, giden yolları bana kapıyor, bana mecbur istikamet başka yanları gösteriyor. Cibril, onun arkasında bir muhafız gibi ona bekçilik yapıyordu. Ve nitekim, zannediyorum 25 yaşlarındaydı, Kabe tamir ediliyordu. O da bu hayırlı iş iştirak buyurmuşlardı. Zira artık Kabe, Abdülmuttalib'in Kabe'si, Ebu Talib'in Kabe'si değil, onun Kabe'si olma dönemi başlıyordu. Ondan sonra o Kabe artık onun kıblegahı olacaktı. Onun mihrabı olacaktı. Onun için o Kabe'nin inşaatına iştirak buyuruyorlardı. Herkesten daha ciddi çalışıyordu. Alem omuzuna bir taş koyuyorsa iki taş koyuyordu. Bu taşlar omuzunu yaralamış yara bere içinde bırakmıştı. Kendisini çok seven amcası Hz. Abbas, etekliğinin peştimalının bir parçasını omuzuna koy demişti. Peştimalının ucunu omuzuna koyunca açılmaması gerekli olan mübarek teninden bir kısım yerler açılmıştı. Ne zaman açılmıştı? La tedrimel kitabu velel iman. Henüz ufkunda peygamberlik adına şimşeğin çakmadığı, şafağın atmadığı, haşa onun karanlık dönemi yoktur. O karanlık bana aitti ya Resulallah, sen hep aydındın. Ama kitap yoktu, melek yoktu, Allah'ı sonradan bildiği ölçüde bilmiyordu. Açılmaması gerekli olan yerlere açılmıştı. Ve hemen anında sırt üstü yere düşmüş ve gözleri yukarıya doğru dikilmişti. Cibril ona görünmüştü. Asakın bir daha böyle yapmayasın. Bunlar sana yarışmaz demişti. Arkasındaydı hep. O vücudunu açamazdı. O peygamberdi. Çocukluğundan itibaren hep masumiyet dairesi içinde geziyor. Hep ismeti temsil ediyordu. Zira her meselede o peygamberlerin sultanı olduğu gibi İsmet'te de peygamberlerin sultanıdır Allah bütün salatı ve selamı ona ve sonra diğer peygamberlere lütfeylesin tarafımızdan ulaştırsın ne kadar salatı selam varsın Garihira'da yine o dostunu görmüştü evine çıkmış gelirken onu azametine uygun ihtişamıyla bütün bu utlarıyla samada ser çekmiş olarak yine Hazreti Cibril'i emini görmüş, ona ya Muhammed diye sesleniyordu. Adeta haşa, Cibril onun gölgesi desek o büyük meleğe hakaret olur ama fakat adeta gölgesi olmuştu. Bazı rivayetlere göre gölgesi olmayan Nebinin gölgesi adeta Cibrildi. Sayesi düşmez yere, Böyle bir nahl-i tursun, alem girsin, baştan aya nursun, ruhun şad olsun ısri. Sayesi düşmez yere bir nahl-i tursun, alem girsin, baştan aya nursun. tarihi güzar Alem, maliki i Adem, münkirlere mahz matem, müminlere suursun, el benim damen senin, ey rahmeten lil alemin, el benim etekte senin, ey rahmeten lil alemin, şöhretim isyan benim, sen aff ile meşhursun, şöhretim isyan benim, sen aff ile meşhursun, sayesi düşmez yere, gölgesi olmayan nebinin gölgesi cibril, her an başında tütüyor ve tülleniyor. Ya Muhammed diye sesleniyor. Allah'la ünsiyete ermiş insanın mahlukattan en iyisi ihtiyacı yoktur. Ama Allah'la ünsiyete ermiş bir insana herkese en olmak için koşuyor ve başta Cibril. Garnı salipte bir gölge, gölgenin üzerinde taht kurmuş Cibril. ''Ya Muhammed, kadı semi'i kavle kavmike ve ma raddu'u aleyk'tür'' ''Ve hâdâ melekul cibel'' ''Ya Muhammed, Allah kavminin sana ne dediğini, ne ettiğini duydu ve gördü. İşte benimle beraber dağlara mehkel, melek geldi. Melek öyle edepli duruyor ki, Cibril araya girip, tavassutta bulunmadan, ileriye atılıp, ''Ya Muhammed Esselamu Aleyke'' demiyor. Zira meleği alada Hazreti Hz. Muhammed Mustafa öyle tanınıyordu. Onu yerdeki adamlar tanımadılar, körler göremediler, sağırlar işitemediler, kalpsizler duyamadılar. Yeryüzünde ve başka alemlerdeki dağlara müekkel melek, onların nazırı, onların tesbihlerini Allah'a takdim eden melek, Tesbihleri alkışlayan melek ve bu mevzuda kendisine düşen vazifeleri Allah'a karşı eda eden melek. Hz. Muhammed Mustafa'nın kapısını dokunmadan sellem, onun yanına sokulmuyor. Cibril tavassut ediyor bu dağlara müekkel melek diyor. Neden sonra melek bir adım daha ileri atıyor. Naam ya Muhammedu, kadı Allahu kavle kavmika ve ma raddu aleyk ve ana melekul ciber. اِنْ شِئِتْ مَا Ben dağlara mehkel meleğim, Allah'ın selamı var. Kavmünün dediğini işitti, اِنَّهُ سَمِعٌ قَرِيبٌ Sana herkesten yakın ve her şeyi işiten Allah, sana denen şeyler işitti. O, O'na denen şeyler işitiyor, kıyamete kadar işitecektir, Allah imhal eder, ihmal etmez. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَد۪يدٍ Bir kere de yakaladı mı? iflah etmez. Soluklarını keser Allah. Celle Celaluhum. Allah işitti. Bugün de işitiyor Allah. Celle Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın Murat ve meşriyetini anlattı Gönlü kırılmış. Gönlüyle beraber başı da kırılmış. Ayaklarında bize siyerden naklettikleri şeylere bakılırsa kan içinde kalmayan yanı kalmamıştı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Oysa ki o şöyle yapmıştı. Kanlar akarken şakır şakır ayaklarından. Allahümme inni eşkü ileyke da'fa kuvveti ve hevâne alen nâhs ente Rabbul musta'dafin. و انت ربي الى من تكلني الى عدو بعيد يتجهمن ام الى عدو قريب ملكته امري اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وهواني على الناس اللهم تاكسزغimi güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum bu kavmi değil ben bana dokunanları Allah'a havale ettim kemalata büyüklüğe bakın ki ben halimi sana şikayet ediyorum Za'fımı sana şikayet ediyorum ve halk arasında horlanıp, fakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Ente Rabbul Mustad'afin. Za'fını idrak edenleri sen bilirsin. Ente Rabbi ve Ente Rabbul Mustad'afin. Ente Rabbul Mustad'afin ve Ente Rabbi. Sen zayıfların Rabbisin, sen benim de Rabbimsin. Kemaline kurban olayım. Adın başta anılmalıydı, ben demeliydin. Sen zayıfların Rabbisin. ''Sanki ben de zayıfım, sen benim de Rabbimsin.'' diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Enterabbülmüstedafin, <gülüyor> o enterabbin.'' Ve belki de sesini kısıyor, belki pesten, belki kimse duymasın diye azam ihtimam gösteriyor. ''İlâ men tekiluni, ilâ aduvin ba'idin yetecehemuni.'' <gülüyor> ben kime bırakıyorsun Allah'ım. Bu sözü Efendimiz hiç söylememiştir. İncil nüshalarına bakılırsa Hz. Mesih'in evi sarıldığı zaman İncil yazarları bu sözü kaydediyorlar. Şöyle dedi, Allah'ım, Allah'ım ben şu zorlu dakikada kime bırakıyorsun diyordu. Bu sözü ilk defa söylememişti. Belki asasını nehire çaldığı zaman Hz. Musa da söylemişti. Belki tufan kabardığı zaman, hortladığı zaman Hz. Nuh da söylemişti. Belki mancına koyup ateşe saldıkları zaman Hasbunallahu ve nimelvekil kahramanı, selam kahramanı, Seyyidine Hazreti İbrahim de söylemişti. İla <gülüyor> men tekiluni, ilâ aduvin ba'idin yetecehhemuni. Şu yüzünü bana ekşiten uzak düşmanlara mı beni bırakıyorsun? Yoksa işimi emirlerine verdiğin, bana hakim ve malik kıldığın yakın düşmanlara mı bırakmak istiyorsun? Ve burada Efendimizin bir an tevakkufunu görüyoruz. Bir an duruyor. Adeta dediklerinden pişman olmuş gibi bir hal hissediyoruz kendisinde. İnlem yekun biki aleyye gadabun fe Ama her şeye rağmen eğer bana öfkeli değilsen hiçbir şeyi kale almam. Hiçbir şey aldırmam ya Rabbi diyor. Ben öyle seziyorum karnı salipten. Ve işte tam bu esnada Kırılmış peygamber gönlü, hüzünle iki müslüm peygamber ruhu ve başında Hazreti Cebrail dağlara müekkel melek diyor ki istersen dağları bu cemaatin başına koyabilirim ben. Kormu kor Allah Celle Celaluhu. Her zaman değişik yerlerde dünyanın değişik yerlerinde yerin altını üstüne getiren Allah kormu mu kor. İster esbab dairesi içinde esbaba sarar esbab bohcasıyla ve paketiyle takdim eder. İsterse doğrudan doğruya yapar. Allah yapar canlıcılardır. O ana kadar Efendimiz öyle bir hüzün öyle bir keder içindeydi ki insan taşıyamaz onu. Dağlardan daha ağır. Fakat bu ikinci şey bu birinci hüzlü birinci keder unutturmuştu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Meleğin dağları onların başına koyayım sözü karşısında öyle ilkilmişti ki dudaklarından anında şu sözler döküldü. Bel ercu en yukhrijallahu min men men Hayır ya Rabbi. Belki ümid ediyorum Allah onların sulbünden bir adam çıkarır. O insan Allah'a ibadet eder. İsterseniz siz size şu kötülük yapan insanlara Yüz sene sonra Allah onların sulbünden bir insan çıkaracak, o insan Allah'a kulluk yapacak ve siz o kulluk yapacak insanın hatırına, şimdi Allah'ın bu cemaati mahvetmesini istemeyeceksiniz. Hayır Allah'ım, mahvetmen istemiyorum. Ne yerden lavlar fıştırsın, ne dağlar katın onların başına binsin, ne seller kükresin, ne seylaplar yürüsün, ne onlar boğulsun, ne yansın, ne de gark olsun. Yüz sene sonra dahi olsa, onların sulbünden inanmış bir insan zuhur edecekse şayet, işte o zuhur etsin demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iradesinin hakkını veren insan, ruhuna, ruhunun gücünü kazandırmış insan, Allah'a karşı ciddi bir vefah hissiyle, gariplerin en garip olduğu dönemde, gurbetin en acısını ruhunda yaşadığı zaman, Sarsılmamış, fütur getirmemiş, ikiliye düşmemiş, doğru bildiği yolda, Yunus'un ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Olsa bile gözünü kıtmadan Allah'ın inayet ve keremiyle yürüyüp gitmiştir. İbni Mesud diyor ki, ittifaklı bir hadisi şerifte. Kanı anıra öyle Ressulullah, yapsın biri de alambiyâ, zırbahı koum'u fadmoğu, fahü yemsep damao fayemsep düm, fayakul Allah maflir <gülüyor> koumi faynehum layalamun. Şu anda sanki Allah resulunu görüyor gibiyim. Allah resulü bir peygamberi hikâye ediyor anlatıyorsun Cemaati, ümmeti kendisini dövmüş, başını yarmış, kanlar içinde bırakmış, oysa irtiliyor, ellerini kaldırıyor ve Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım benim kavmimi mağfiret buyur, çünkü onlar bilmiyorlar, seni de bilmiyorlar, beni de bilmiyorlar, kitabı da bilmiyorlar, imanı da bilmiyorlar, haşri de bilmiyorlar, neşri de bilmiyorlar, ıtlakında umumilik var. Allah'ım, qavmimi affet, çünkü onlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bilmeyen bu cemaati mazur gör, affe ile diyor. Allah Resulü aslında kendisini anlatıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sadece iman ve Kur'an adına kendilerine mesaj sunduğu cemaatten, cemaatinden, ümmetinden gördüğü şeylerden bir iki vakadan ibaretti. Ben biraz tasvir ederek belki vakayı uzattım. Ama içine hilaf-i vaki şey katmamaya çalıştım.